Icarus'un düşüşü, antik Yunan'daki en yaygın hikayelerden biridir. Eski hikayeler genellikle didaktik yani öğretici bir yol izlerler. Anlatılan her olayda ders alınması gereken bir durum ve üstüne düşülmesi gereken bir mesaj vardır. Icarus'un hikayesini dinlerken belki de kendinizi ve bazı kararlarınızı göreceksiniz. Fakat hikayenin asıl mesajı üzerine birçok yorum yapılabilir. Zira bunlardan bir kısmını hikaye bittikten sonra değineceğim. Öyleyse başlayalım. Ikarus, insanın limitlerini zorlaması üzerine kurulmuş tutkulu bir efsanedir. Ikarus'un babası Daidalos, çok başarılı bir mucit ve mimardı. Fakat çevresindekiler bundan rahatsız oluyordu. Sonunda kıskanç insanların kışkırtması sonucu Daidalos, kralı tarafından sürgün edilerek Girit Adası'na gönderildi. Daidalos'un geldiğini öğrenen Girit kralı Minos, onu hemen sarayına davet etti. Kralın başı kendi çocuğu olan bir canavarla dertteydi. Karısı, tanrılar tarafından cezalandırılmış ve yarı boğa, yarı insan olan bir çocuk doğurmuştu. Çocuğa Minotaurus adı verildi. Ve Minotaurus, sürekli insanları yiyerek etrafa dehşet saçan bir varlık haline geldi. Kral, Daidalos'tan kendi evladını, yani yaratığı hapsedecek bir yer yapmasını istedi. Eski Yunan'da boğa, en güçlü varlıklardan biri olarak kabul edilirdi ve en güçlü dilekler içinde boğalar kurban edilirdi. Minator da inanıldığı gibi oldukça güçlü bir varlıktı. Daedalos onu herhangi bir silahla ya da güçle zapt edemezdi. Sonuç olarak üstün zekasıyla içinden bir türlü çıkılamayan bir kale yaptı ve kaleyi bir labirent gibi tasarladı. Kalenin adı da zaten içinden çıkılması çok güç hatta imkansız durum anlamına gelen labirentos'tu. Labirent zeka ve sanat ile kurulduğu için içinden zeka ve sanat ile çıkılabilirdi. Minotor'da bunlar daha düşüktü. Yine de canavarı yakalamak o kadar kolay değildi. Canavar için Atina ve çevresindeki şehirlerden 7 kadın 7 erkek kurban olarak labirente atıldı. Bu yemler minotoru cezbedecekti. Ette etmesine ama canavarın da beslenmesi gerekiyordu. Yani yaratığa insanların kurban edilmesi devam etti. Bir süre sonra halk bu duruma isyan etmeye başladı. İçlerinden bazıları canavarı öldürebileceğini düşünerek bir kahramanlık yapmak amacıyla gönüllü kurban oldular ve tabii ki başaramadılar. Bir gün Atinalı üstün bir savaşçı olan Teseus kurban adayı olarak Girit'e gitti. Labirentte canavarla savaşıp onu öldürmek istedi fakat labirentin karışıklığında yönünü şaşırdı. Ne yapacağını bilemediğinden Daidalos'a başvurdu. Daidalos bir iplik yumağını alıp Labirentin girişine bağlayarak yürürse kaybolmadan başladığı yere geri dönebileceğini söyledi. Mantıklıydı. Neticede labirent zeka ile çözülebilecek bir yapıydı. Teseus labirente girdi ve yönünü kaybetmeden ilerledi. Sonunda savaşarak canavarı öldürdü zira Teseus ileride videosunu yapmak isteyeceğim kadar önemli biriydi. Teseus canavarı öldürünce kahraman oldu ve bu arada kralın kızı da ona aşık oldu. Fakat tabi ki kral oğlunu öldüren birine kızını verecek değildi. Teseus kralın kızını da alarak kimseye haber vermeden Girit'ten kaçtı. Kral olanları öğrendiğinde işler kızışmaya başladı. Kral Daidalos'un Teseusa labirentin sırrını açtığını düşünüp onu cezalandırmak için oğlu Ikarusla beraber Daidalos'u kendi yaptığı labirente kapattı. Daidalos ne kadar becerikli bir mimar olsa da nasıl kurtulacağını bulamadı. O kadar iyi bir labirent yapmıştı ki kendisi bile içinden çıkamıyordu. Zira zeka bir kere kullanılır ve bir kere kurtuluşun anahtarı olur. Dolayısıyla aynı taktik yani ip bir daha işe yaramayacaktı. Zira labirentin kapısından çıkmaya çalışsalar da onları askerler karşılayacaktı. Sonunda Daedalos başka bir fikir buldu. Ya uçarak gitmeye çalışırlarsa hem de bunu zekice bir şekilde denerlerse Daidalos kuşların bıraktığı tüyleri toplayarak bal ile birleştirip kendine ve oğluna birer kanat yaptı. Kanatları sırtlarına yapıştırıp kollarına bağladılar. Daidalos oğlu Icarus'a şu uyarıyı yaptı. ''Kanatlar bal yapıldığı için çok alçaktan da çok yüksekten de uçma. Eğer çok alçaktan uçarsan deniz suyunun nemi onları talip edecek ve ağırlaştıracak. Çok yüksekten uçarsan da kanatların güneş yüzünden eriyecektir.'' Yine tembih etti. Ne çok alçaktan uç ne de çok yüksekten. Elindeki gücü iyi kullandı. Genç ikarus kanatlarını taktı ve kendisini hava boşluğuna bırakarak uçmaya başladı. Giritliler şaşkın bir şekilde aşağıdan olanları seyrederken onlar özgürlüğe doğru uçtular. Ikarus önce denizin kokusunu ve uçmanın tadını alabilmek için farkında olmadan suya yaklaşmaya başladı. Babası uyardı. ''Oğlum sana dediğimi yap.'' Alçaktan uçma yoksa düşeceksin. İkarus söz dinledi ve babasının hizasına geldi. Fakat yukarı çıkarken de gözü güneşe takıldı. Güneş o kadar güzel, o kadar sıcak ve büyüleyiciydi ki ona bakmamak mümkün değildi. Farkında olmadan daha da yükselmeye başladı. Resmen bütün bedeni ve ruhu o güneşe doğru çekiliyordu. Babası her ne kadar alçal diye uyarsa da İkarus onu dinlemedi. Hatta onu duyamayacak kadar büyülenmişti. Gidebildiği kadar hızlı bir şekilde güneşe doğru ilerledi ve özgürlüğün, uçmanın ve kendi kanatlarıyla yükselmenin keyfini alan Ikarus, güneşin cazibesine kapılarak yükselmeye devam etti. Artık o kadar yükselmişti ki babasının tüm söylediklerini unutmuştu. Güneşe yaklaştıkça Icarus'un Balmum'undan yapılmış kanatları erimeye başladı. Fakat Ikarus durmak bir yana daha da yükseldi. Kanatları işe yaradığı sürece yükselmeye devam etti. Sonunda kanatları eriyip koptuğunda ise İkarus artık düşmeye başlamıştı. Fakat düşerken bile gözlerini güneşten ayıramıyordu. Hala tek düşünebildiği hedefine ulaşmaktı. Nihayetinde İkarus denizin dibine çakıldı. Güneşe ulaşma tutkusu hayatına mal oldu. Düştüğü deniz Ege Denizi adını aldı ve İkarus belki güneşe ulaşamadı ama sınırsızca yükselme tutkusuna sahip insanların ikonu oldu ve şu soruyu doğurdu. Yaşamak için mi yükseliyoruz yoksa yükselmek için mi yaşıyoruz? Güvenli bir hizada ilerlemek mi daha iyi yoksa risk alarak gerekirse başarısız olmak mı? Büyüklerin nasihatlarını kulak arkası edip kendi hedeflerimize takıntılı gibi ilerlemeli miyiz yoksa durmak gerektiğinde durmasını bilmeli miyiz? İnsan hayatını dengeli zevkler için güvenli bir şekilde mi geçirmeli yoksa kısa ama paha biçilemez bir şölen için feda mı etmeli? Sizce İkarus efsanesinden nasıl dersler çıkarabiliriz? Örneğin özgürlük için verilen mücadele o özgürlük kazanıldıktan sonra yakıcı bir kibre dönüşüp insanı küle çevirebilir mi? Tek bir amaç için birçok şey riske atılabilir mi? Hedeflerimizin peşinden koşarken kişisel zevklerimiz için feda ettiklerimiz gerçekten de buna değiyor mu? Hepimiz zaman zaman İkarus gibi davranmıyor muyuz? Tıpkı İkarus gibi başarısız olsak da Yine de tamam demek ki bunu böyle yapmamak gerekiyor demek yerine ah bir ulaşabilseydim diyerek Güneş'e bakmaya devam etmiyor muyuz? İyi bir amaç için inşa edilen bu labirente mimarlarının da düştüğü bu efsane insanın hayatı boyunca yaptığı birçok hatayı ve ne kadar iyi yaşarsa yaşasın başına gelebilecek muhtemel kötülükleri oldukça basit bir dille ifade ediyor. Ne alçaktan ne de yüksekten uçmak dengeli ve ölçülü yaşamak gerektiğini vurguluyor. Ayrıca labirentten çıkış yolu bize zor durumlardan zeka ve sanat ile kurtulabileceğimizi söylüyor. Efsaneler her zaman mitlerden ibaret olmak zorunda değildir. Genellikle gerçek hayattan örnekler barındırırlar. Tıpkı hikayenin giritle geçmesi, İkarus'un Ege denizine düşmesi gibi ya da tıpkı yüzyıllar önce Santorini'deki yanardağın patlamasıyla yok olan Minos adası gibi. Bu efsane birçok kurguya konu olmuştur ve gerçeklikler her dahi bu kurguların içinde yer bulmuştur. Sadece hedeflerin peşinde koşarken kendinizi ziyan etmeniz değil, hırslarınızın peşinde koşarken size yardım eden birçok kişiyi de yüzüstü bırakmanız ve o güne kadar yaptığınız her şeyi sona erdirmeniz de Icarusçuluktur. Ya da iyi bir karakterin eline potansiyel geçtiğinde kötüye dönüşmesi, güç hırsı yüzünden farklı yollara girmesi gibi. Anakin Skywalker'ın Darth Vader'a dönüşmesi ya da diğer iyi karakter dediklerimizin zamanla kötülüğü seçmesi ya da çok güvendiğimiz yakınlarımızın uğruna birçok şeyi feda ettiğimiz insanların zamanla körleşmesi gibi. Birçok şey Icarus'un efsanesindeki ayrıntılarda görülebilir. İlk anlatıldığından beri 2000 yıldan fazla bir süre geçmiş olsa da insanlar değişmediler. Fakat aynı zamanda hayat da değişmedi. Örneğin Daedalus de ve Icarus. Risk alarak o kanatları takmasalardı asla uçamayacaklardı. Asla o labirentten kurtulamayacaklardı. Hayallerinin peşinde koşamayacaklardı. Fakat bu koşuş ölçüyü kaçıranlar için bir düşüşe de sebep olabilir. Uçmayı denedikten sonra hava bazen güzel bazense fırtınalı olacaktır. Belki fırtına çıkabilir diye uçamayan biri ise sonsuza kadar o labirentte kalacak, hep aynı duvarları görecek, hep aynı kişi olacaktır. Bu hikayeden çıkarılabilecek daha birçok mesaj var. Bunların bir kısmını size bırakıyorum. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.